Hazreti İbrahim'in soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de Kureyş'ti. Ve Kabe'nin bakımı ve hacılarla ilgilenme işi de Kureyş'in hakkıydı. Bu kutsal görevi Kureyş adına peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip yapıyordu. Henüz gençti o zamanlar. Bazı geceler Kabe'nin yanında Hazreti İsmail ve Hacer validemizin gömülü bulunduğu duvarın yanında gecelerdi. Bir gece yine öyle yaptı. Yıldızların gökyüzünde birer kandil gibi yandığı bir gece. Abdurmutalip üzerinde ince bir örtü olduğu halde uyuyordu hiçliğin yanında. Birden yanı başında bir gölge belirli verdi. Abdurmutalip. Abdurmutalip. Abdurmutalip. Ne? Abdurmutalip. Tatlı berraklığı kazıp çıkar. Tatlı berraklığı kazıp çıkar. Tatlı berraklığı kazı. Sen de kimsin? Ey ihtiyar tatlı berraklık nedir söyle bana. Hadi hadi söyle tatlı berraklık nedir. Zemzemi kaz. Zemzemi kaz. Zemzem nedir? Daha önce hiç duymadım. Zemzem atalarından sana kalan bir mirastır. O hiçbir zaman kurmaz. Onunla hacılara su ver. O mübarek bir su Peki onu onu nerede arayacağım zemzem suyunu nasıl bulacağım bana yerini tarif et Abdurrahmet evladım onu karınca yuvasının yanında kuzgunların indiği yerde kan ve gübre dolu bir taşlıkta arar zemzem'i kaz ve bul dur dur gitme gitme gitme kimsin sen git bekle. bekle gitme gitme biraz daha konuş lütfen gitme bir rüyaymış. Sonradan kaybedilmiş bir su, atalarımdan kalan bir miras. Onu arayacağım, onu bulacağım, zemzem suyunu bulacağım, onu kazacağım ve çıkaracağım. asını bulmama hacılara senin evini ziyarete gelenlerin susuzluğunu gidermem için yanlış yürekleri suya kandırmam için bana Zemzem'i göster Allah. Im. edileni yer haline. Tuhaf. Zemzem burada mı yani? Zemzemi burada mı bulacağım ben? İşte karıncalar her yer kana bulanmış. Evet. Yaşlı adamın söylediği yer burası olmalı. Mutlaka burası. Burayı kazıp Zemzem'i bulacağım. Atalarımdan kalan miras bulacağım. Oğlu Haris'le birlikte, kayalıkların arasını kazıyorlardı. Etrafında Kureyşliler toplanmış, yaptığı şeye bir anlam vermeden bakıyorlardı. Abdülmuttalip, Kureyş'in en seçkin şahıslarındandı. Gariplerine gitmişti onun böyle bir çöplüğü kazması. Evet kuyu burada. Bu adına, bu büyük babamdan işittiğim kutsal kuyu olmalı. Bundan eminim. Güzel bir su, billur gibi. Hem de Mekke'nin tam ortasında. İnanılmaz. Allah sana şükürler olsun. İşte, işte zemzemi buldum. Ah, şükürler olsun. Yıllardır aradığımız kayıp suyumuz bulundu. Hem de ne kadar yakınımızdaymış. Yücelat sana şükürler olsun sonunda dualarımız kabul olundu. Mübarek su bütün güzelliğiyle ortalarında parlıyordu. Ataları Hazreti İsmail'in ve anneleri Hacer'in yadigarıydı bu su. O zamanlar ıssız ve taşlık bomboş bir araziydi burası. Kendilerini buraya bırakıp gittiğinde anne ve çocuk yapayalnız kala kalmışlardı. Bir süre sonra susuzluk hat safaya çıktığında anne Hacer su bulmak umuduyla sağa sola koşuşturmaya başlamıştı. Fazla da uzaklaşamıyordu. Korkuyordu başına bir şey gelmesinden. Yine koşup gelmişti oğlunun yanına ve o anda işte o anda birden he görsün. gözlerine inanamamıştı. Oğlu İsmail sıcak kumların arasından hokurdayan tatlı bir suyla oynuyordu. Anne suyun akıp gitmesinin korkusuyla kendi dilinde şöyle dedi: Ey Rabbimiz! Yaptığımız bu amelimizden kabul. Hiç şüphe yok, sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sadece sana teslim olan iki insan yap. Bizim soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize tutmamız lazım gelen yolu, yapmamız gereken amelleri göster. Tövbelerimizi kabul buyur. ''Hiç şüphe yok sen tövbeleri kabul edersin, pek merhametlisin.'' ''Ey Rabbimiz, o ümmet içinde kendilerinden olan her bakımdan ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları her bakımdan tertemiz hale getirecek olan bir peygamber görevlendir.'' ''Hiç şüphe yok sen her şeye galip, hükmünde hikmet sahibi olansın.'' ''İşte ilk kez böyle yükseldi haberin duvarları. İki mübarek peygamberin ellerinde dualı dilleriyle Allah için bir beyti mamur inşa ettiler.'' Buraya gelen herkes sonsuz rahmetten istifade edecek, kurtuluşa edecekti. Miladi 571 yılı, kızgın çöllerle kaplı Arap yarımadası ve Mekke, sıra dağların çevredildiği vadide Allah'ı yücretlik için inşa edilmiş ilçe O sıralar Yemen'de, Ebrehe adında bir kral hüküm sürmekte. Ebrehe, Sanaa şehrinde bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği bir tapınaktı. Bu katedral için Sabah'ın el terk edilmiş saraylarından mennerler Altından haçlar, fil dişi ve abonozdan minberler yaptırttı. Yemen'in ileri gelenleri, sizin niçin çarptığımı biliyorsunuz. Tüm Arap ülkesinin en büyük tapınağını yaptırdım. Hiçbir masraftan kaçınmadım. En kıymetli kumaşlarla halılarla süsledim. ...en iyi mimarlar yapabileceklerinin en iyisini ortaya koydular. Her köşesi altınla kaplandı. Ama öyle olduğu halde... ...neden kimse umursamıyor... ...neden kimse oraya gitmiyor... ...ve hak ettiği saygıyı göstermiyor... ...neden hala Kabe'ye gidiyorlar... ...o basit taş binaya... ...söyleyin, cevap verin bana... ...söyle Bilge Musaddak neden durum böyle... Yüce Ebrehe dediğiniz gibi çok basit bir yapı bu. Belki de işin sırrı, inceliği burada. Bunu yapan insanın Allah önündeki zayıflığını göstermeye çalışmış olmalı. O basitlik ve sadeliğin insana bir huzur verdiğini söylüyorlar. Ve oraya girdiklerinde derin bir emniyet ve huzur duygusu kaplanmış insana. Kabe'nin Allah'ın evi ve onun merhamet ve şefkatinin bir sembolü olduğuna inanıyorlar. Ziyaret ettiklerinde günahlarını bağışlayacağına inanıyorlar. <gülüyor> Bunlar cahil bedevilerin avuntularından başka bir şey değil belli ki Kabe'ye büyük bir ticari kazanç gözüyle bakıyorlar. Böyle bir kaynağı kaybetmek istemiyorlar elbette. Herkes para kazanmak istiyor. Bu yüzden onlar da Kabe'yi yapmış olmalılar. Başka bir gerekçesi olamaz. Efendim bu konuda çok haklısınız. Her sene tekrarlanan hac ibadeti sayesinde insanlar alışveriş yapıyor, para harcıyorlar. Üstelik bir ibadet söz konusu olunca insanlar çok cömertleşiyor. Bu yüzden oranın sahipleri de oldukça yüksek miktarlarda paralar kazanıyor. Bunun farkındayım. Hem bu putperest Arap kavimlerini Yüce İsa'nın yoluna davet etmek... ...hem de böylesine bir ticari imkanı Yemen'e kazandırmak niyetindeyim. Bana bu konuda nasıl yardım edebileceksiniz iyice düşünün ve cevap verin. Yüce Ebrehe, bunun için o basit taş yapıdan başlamak iyi bir fikir olur... Çünkü Arabistan'daki tüm inanç ve ticari dünyanın kalbi Kabe'dir. Bunu asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir efendim. Ebrehe aldığı cevaplardan sonra ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Demek ki Kabe olduğu müddetçe insanlar yaptırdığı tapınağa asla itibar etmeyeceklerdi. Artık sabrım tükendi. O zaman yapılacak tek şey Kabe'yi yok etmek. Hemen sefer hazırlıklarına başlansın. Arapları mabedime çekmekte başarısız oldum. Bunu muhakkak engellemeliyiz. Böylece zalim evrehe... ...kendisinin inşa ettirdiği tapınaktan başka... ...Arapların hac yapacak yeri kalmasın diye... ...Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Beni dinleyin. Yemen'in asilleri. Şimdi gidin ve hazırlıklara başlayın. Tabii ki filimi de getirin. Orayı onunla yıkacağım. Üstüne bizzat ben bineceğim. Yerle bir edeceğim Kabe'yi. Bütün Arapları önümde diz çöktüreceğim. Hepsi ama hepsi yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar. Bu böyle bilinsin. Ebrehe'nin ordusu o zamanlar bulunduğu bölgenin en güçlü ordusuydu. Sarayından o muazzam ordusunu saf saf görünce, kendini dünyanın en büyük hükümdarı zannederdi. Kibir ve buğul ta yüreğinin içine iştirmişti. Ordusunda filler de vardı. Muhteşem bir güce sahip olan filler yüce geçtiler mi, gönderindeki her şeyi yerle bir derdi. Şimdi evrehe çok sevdiği filini Kabe'yi yıklasın için hazırlatıyordu. Kabe'den daha iri binaları parçalatarak bu sefere hazır hale geldiler. Nihayet ordu hazırlıklarını tamamladı. Ebre'ye hareket emrini verdi. Hadi askerler Kabe'nin sonunu getirmeye gidiyoruz. Kalabalık bir halde Gülmüş'e geçildi. Ordudaki Elif'in hemen dikkati çekiyor. Zengarenk maçlarla süslenmiş, parlak sin işlemeleriyle hayvanlık ve korku uyandıran bir yolun kazanmıştı. Ebrehe'nin oğlusu hızla yol almaya başladı. Mekke ile aralarında Taif şehri vardı. Ey Taifliler! Ey Taifliler! Herkes beni dinlesin! Dinleyin beni! Hey neler Orada oluyor? Burada kim? Nereden ha. çıktı? Yemen Melike Ebre büyük bir orduyla bu yöne doğru geliyormuş. Mekke'ye Kabe'yi yıkmaya geliyormuş. Ordusunda kocaman filler var. Kabe'yi yerle bir edecekmiş. Öyleyse bunda telaş edecek bir şey yok. İyi ya böylece şehrimizdeki Yücelat mabedi bütün Arapların yeni mabedi olur. Ve bundan kazanç elde edebiliriz. Ya Kabe ile birlikte Yücelat'ın mabedini de yıkarsa buna ne diyorsunuz? Katlanabilecek misiniz? Yücelat korusun. Böyle bir şeyi asla düşünmemiştim. Evet haklısın. Lat adına, lat adına böyle bir şey bize yaşatmasın. Buna asla katlanamayız. Ey Taifliler beni dinleyin Öyleyse hemen bir haberci çıkarıp Ebrehe'nin Mekke'ye doğru gitmesine rehberlik edelim Ona yardımcı olursak bize asla dokunamaz Evet doğru Ebrehe'yi iyi karşılayalım Mekke'ye kadar biz götürelim Öyleyse bu görevi ben yaparım Onu gidip ben karşılarım Çünkü Taif'e çok yaklaştılar Bunun önlemini almak lazım Yücelat yardımcın olsun Sakın Ebrehe ve ordusunu Tayyip'e sokma. Lütfen bize yardım et. Bu tarafa doğru gelen bir atlı var. Dur atlı ne istiyorsun? Canına mı yoksa? Ben Tayif'ten geliyorum. Beni Yüce Ebrehe'ye götür. Ona söyleyeceğim çok önemli şeyler var. O halde beni takip et yabancı. Umarım iyi bir nedenin vardır. Sana bir şey söylemeliyim. Ebrehe gereksiz yere rahatsız edilmekten hiç hoşlanmaz. Evet Tayifli. Ne için geldiniz huzuruma? Bu kısıtlı süreyi iyi kullan. Yüce Ebrehe. ''Ben sadece Taif halkının size yol göstermem için gönderdiği bir rehberim. Kabul buyurursanız size Mekke'ye kadar refakat etmek istiyorum. Böylece Kabe'ye kolayca ulaşabileceksiniz ve ben size yardımcı olacağım efendim.'' ''Bak hele, demek Taifliler bana yardımcı olmak istiyor. Neden acaba? Yoksa latın mabedine dokunmamam için mi?'' Şey, hayır, hayır Yüce Ebrehe. Tayif halkı sadece size dostluğunu göstermek istedi. Neyse fark etmez. Benim latla işim yok. O sizin tanrınız. Ben Kabe'yi yok etmek istiyorum. Tamam, hizmetini kabul ediyorum. Bizi en kısa yoldan Kabe'ye götür. Aksi takdirde ölürsün. E, elbette Yüce Ebrehe bana güvenebilirsiniz. Sizi en kısa yoldan oraya götüreceğim efendim. Bundan emin olabilirsiniz. Mekkeliler Ebrehe'nin niyetini ve yola çıktığını haber aldılar. Kureyş'in soyluları, buraya toplanmamızın nedeni kutsal mabedimiz Kabe'nin karşı karşıya kaldığı bu zordur. Şimdi hep birlikte bir karar vermemiz gerekiyor. Ebrehe ve ordusu Kabe'yi yıkmak üzere yola çıkmış Mekke'ye doğru geliyorlar. Ya savaşacağız ya da boyun eğeceğiz. Ben Abdülmenaf oğullarının fikrini beyan ediyorum. Bizce kesinlikle savaşmalıyız. Acele karar vermeyelim. Ebrehe ile görüşelim. Belki onu bu fikrinden caydırabiliriz. Bence bütün Arap kabilelerine hızlı süvariler çıkartıp yardım isteyelim. Zaman kazanabilirsek güçlü bir ordu toplayabiliriz. Bence Ebrehe'yi bir suikast öldürelim. Böylece lidersiz kalan ordu dağılır gider. Bence bu doğru bir davranış olmaz. Bırakın yıksınlar. Onlar gittikten sonra biz yeniden yaparız. Böylece Mekke'nin ileri gelenleri sabaha kadar aralarında tartıştılar ve Ebrehe'ye karşı koyamayacakları fikrinde birleştiler. Abdülmenaf oğulları, Abdüldar oğulları, Kureyş'in ileri gelenleri herkes fikrini beyan etti. Ve ortaya çıktı ki biz Ebrehe'ye karşı duramayacağız. Ona karşı savaşamayacağız. Yarın Abdülmüttalip giderek bu mutabakatımızı Ebrehe'ye bildirecek. Kabe'yi onun sahibi olan Allah'a havale ediyoruz. O ne yapılacağını bizden daha iyi bilir. Böylece tüm Mekkeliler bir araya geldi uzun uzun konuştular düşündüler ve Ebrehe'ye karşı koyacak güçlerinin olmadığına karar verdiler. Mekke'yi boşaltıp dağlara çekilmenin daha iyi olacağına karar verdiler. Ebrehe Mekke'ye bir elçi gönderdi. Mektupta sizinle savaşmak için değil sadece Kabe'yi yıkmak için geldi. Karşı gelinmezse kan dökülmeyecektir yazdı. Elçi Ebrehe'nin mektubunu o zamanlar Mekke'nin ulusu olan Abdulmuttalib'e verdi. Bizim de sizinle savaşmak gibi bir niyetimiz yok ama ben de seninle geleceğim. Çünkü benim özel bir meselem var. Abdulmuttalib elçi ile beraber Ebrehe'nin yanına gitti. Ebrehe ...Abdülmuttalip'i gördüğünde ona saygı gösterip ayağa kalktı. Söyle bakalım, yoksa af dilenmeye, Kabe'ye ilişmememi istemeye mi geldin? Bir an önce derdini anlat. Allah'a yemin olsun ki seninle savaşacak değiliz. Zaten buna gücümüz de yok. İşte Allah'ın evi orada. Hz. İbrahim'in yaptığı ev. Allah dilerse seni engeller. Eğer o bir şey yapmazsa biz zaten onu savunamayız. Bu cevap karşısında Ebrehe şaşırdı. Yüzünün rengi değişti. Öyleyse buraya ne için geldin? Bana ne söyleyeceksin? Ben buraya ordunuzun gasp ettiği develerimi istemek için geldim. Beni hayrete düşürüyorsun. Senin ve atalarının kutsal mabede olan Kabe'yi bırakıp... ...develerinin derdine mi düştün? Ben develerin sahibiyim. Elbette Kabe'yi de koruyacak bir sahibi vardır. Al develerini ve çek git buradan. Bu konuşmadan sonra Ebrehe, Abdülmuttalip'e develerinin verilmesini evretti. Abdülmuttalip, Mekke'ye döndüğünde, olanı biteni anlattı. Ey Mekkeliler, hepiniz dağlara gidin. Saklanın ve Allah'a dua edin. Çünkü Ebrehe, Mekke'ye gelmekte ısrarlı. Şehir tamamen boşaldı. Ve daha sonra Abdülmuttalip, Şabe'ye doğru yöneldi. Kabe'ye doğru ilerleyip basamaklarını çıktı. Kabe'nin kapısına baktı ve sonra dua etmeye başladı. Allah, bu kulun kendi evini kordu. Sen de kendi evini kor. Ahari dağlara çıkmış, Ebrehe'nin Kabe'yi hikmaktan koyması için Allah'a emanet edin. Ey Rabbimiz evini koru, ey Rabbimiz evini koru, ey Rabbimiz evini koru, ey Rabbimiz evini koru. Beni Yemenliler! Çölün korkusuz savaşçıları! Buraya sanadan kalkıp tam Mekke'ye giriş sebebimizi... ...bu meşakkatli yolculuğun nedenini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Tek amacımız Kabe denilen o basit binayı yeryüzünden ebediyen kaldırmak... ...ve tüm Arapları sana da yaptırdığım kiliseye hac yapmaya zorlamaktır. Ey Şerefli Yemenliler! ...bu sayede hepiniz zenginleşeceksiniz... ...tüm Arabistan'ın geliri... ...basit bir şehir olan Mekke'nin değil... ...sizlerin olacaktır... ...bunu asla aklınızdan çıkarmayın... ...bu güçle yola çıkın... ...şimdi işaretimle beraber... ...köl aslanları gibi atılın hedefe... ...sizi hiç kimse durduramayacaktır... ...zaferse zenginliği doğurur... ...Mekke sizi bekliyor... ...Mekke ayaklarımızın altında ezilecek... ...ve sizleri bağrına basacaktır... ...Mekke'yi yıkmalıyız... Sonra dünyanın bütün zenginlikleri bizim olacaktır. Yemen zenginleşecek ve dünyada ayak basmadık yer bırakmayacaktır. Mekke'den sonra tüm dünya da bizim olacaktır. Hadi Yemenliler bu büyük zaferi hep birlikte kucaklayalım. Şan ve şeref bize ait olsun. Mekke hayatında görmediği acı ve ıstırabı bir anda bulsun. Mekke'yi ve Kabe'yi yakıp yıkın. Yemenliler ileri kılıçlarınızı çekin ve kana doymayan sizden büyük zafer elde etmenizi bekliyorum. İleri İsa ve Azizler aşkına hücum! Hücum! Hücum! Ey Rabbimiz evini koru ey Kabe'nin sahibi. Ona bir şey olmasına izin verme. Bu sadece senin elinde. Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Eklenen anı Savaş borusu çalınmış, hücum emri verilmiş. Rıca, Rıca, Rıca, Rıca, Rıca, Rıca. Rıca. Ebrehe atının üzerinden hücum emri verdi. Bakın Kabe'yi, taş taş üstünde koymayın! Hadi ileri! Hücüm! Hücüm! İşte kutsal Kabe, Leygül Aram önlerindeydi. Ve bu azgın kalabalığı durduracak hiçbir güç yok. Ebrehe, atının üzerinde olanca kibiliyle duruyor, mağrur bakışlarla ordusunu izliyor. Şehir tamamen burada almış. İşleri oldukça kolay Neden oldu. Durdu. Neden durdun? Aniden fil bilgilerek duruver. Ne oldu bu fili? Hadi oğlum. Hadi yürü hadi. Hadi yürüsene. Herkes fil'e bakıyor. Neden oturdu bu fil? Fil çöktü. Ne oldu? Ne oldu? Daha iyi gitmiyor. Söyleyin. Hadi oğlum yürü hadi. Yürü. Hadi Hemen. oğlum. Durdu. Hadi yürü oğlum. Hadi yürü. Hadi oğlum, yürü kalk. Hadi. Hadi kalk. Neden kalkmıyor bu lanet olası hayvan? Bir uğursuzluk çöker üzerimize. Hadi kalksana. Bakın, Hebre'e geliyor. Hebre'e geliyor. Ne oluyor? Neden durdu? Fil neden duruyor? Neden oturuyor? Çabuk açıkta bana bakıcı! Bilinmez bir de çöktü Yüce Ebre. Sanki gizli bir güç onu durdurdu. Belki çöl cinleri musallat oldu hayvana. Bir türlü kaldıramadım efendim. Derhal kaldırın onu sersemler! Çöl cinleri beni durduramaz! Kaldırın! Hemen kaldıracağız efendim. Siz merak etmeyin. Fil birazdan olacakları tahmin ediyormuşçasına çökmüş, yerinden kıpırdamadan öylece duruyor. Hadi kalk, hadi kalk. Kalk ve yürü. Hadi, hadi kalk, hadi. Hadi dişlerini sökülüp aslanlara yem olmak istiyorsun. Hadi kalk lanet olası hayvan, kalk yürü. Hadi kalk dedim sana. Israklanmak mı istiyorsun, çabuk kalk. Sana öğrettiğim gibi bana itaat et. Hadi kalk. ...feyl-umursamaz bir halde bakıyor. Lanet olsun! Hadi hep birlikte kaldırın şu hayvanı! Hadi! Başlarınızın yerinde durmasını istiyorsanız... ...kaldırın şu mendemur hayvanı! Emredin yüce evre. Şimdi onu kaldırırız efendim. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi onu kaldırıyoruz. Sabuk olun aptallar! Bunca yolu bu hayvanın keyfini beklemek için gelmedim ben. Hadi hareket edin! Hadi Hadi. Hadi Hadi. hadi, emredin, hadi, hadi, hadi. Hadi, i̇çin hadi, hadi hadi hadi hadi çay var çay var hadi kalk, hadi çay var hadi hot nole hadi içir hadi, hadi. hadi, hadi, hadi, lana, zayman, hadi. İçin. için hadi Aaaa. hadi inat sayman, hadi. hadi hadi uğraştırma bizi hadi hadi, hadi şunu hadi, hadi hadi güçlü hadi, hadi, hadi Mızraklayıp kaldırın şu lanet olası hayvanı. Bir fili kaldıramadınız yerinden. Derhal mızraklayın şunu. Çabuk olun. Fazla zamanımız yok. Mızraklayın. Kaldırın hayvanı yerinden. Şimdi efendim hemen. Böylece bütün askerler Mekke'ye hücumu bırakıp inatçı fili yerinden kaldırmaya uğraştı. Bilsin, sanki ilahi bir emir almış gibi ve sanki birazdan olacakları tahmin ediyor kıpırdamadan öylece duruyor. Hadi arkadaşlar, hadi. kaldıralım şu Ka hayvanı. Hadi, hadi, hadi, hadi kalk, kal. hadi, kal. hadi. Hadi. hadi, hadi. Mızraklar hayvanı acıtacak kadar batırılır. Hayvanın canı yanmaktadır. Ama kavramaktadır. Ebrehe iyice köpürmüş. Aha sert, daha sert. Kaldırın şu hayvanı. Yoksa derinizi yüzeceğim sizin. Derhal kaldırın şu mendeburu. Emredersiniz Yüce Ebrehe. Hemen kaldırıyoruz efendim. Mızraklar file daha sert batmaktadır. Öyle ki zavallı hayvan kanlar içinde kalmıştı. O esnada askerlerden biri tesadüfen yukarı baktığında şaşak kaldı. Bu da ne böyle? Bakın, orada bir bulut var. Bakın, bize doğru geliyor. Ufukta siyah bir bulut belirmişti. Yüce ilahlar adına, bakın, bakın işte orada iri bir bulut yaklaşıyor bu tarafa. Çok hızlı hareket ediyor. Duman gibi. Görüyor musunuz? Bu da Son ne başka böyle? Başka bir şey bu. Buluta benzemiyor. Bulut değil. Bulut da da. De. Yüce ilahlar adına bu çok da ne çok böyle? Bir bulut, bulut. Bulut Garip bir bulut hızla büyüyerek yaklaşıyordu. Ebrehe az kaldı şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Bütün ordu dona kalmış, herkes gökyüzüne bakıyordu. Siyah bulut hızla üzerlerine doğru geliyordu. Bütün ufku kaplamıştı. Bunlar dağ kıllanmışlarıydı. Binlerce, milyonlarcası bir aradaydı. Hepsinin ağızlarında birer çakıl taşı vardı. İlahi emir verilmişti bir kere. Yüce Rabbin emriyle hareket ediyorlar. Bakın bunlar kuşlar. Binlerce kuş üzerimize doğru geliyor. Bir anda bütün kuşlar kalabalığın üzerine doğru alçalmaya başladı. Kırlanmışlar gagalarını açtılar ve gökyüzü bir anda binlerce küçük çakıl taşıyla kaplandı. Açlar aşağıdaki kalabalığın üzerine hızla ilmek değildi. Olayı yokmuştu. İktaş bir askere çarptığı andan çıkıyor. Cansız yere sevilen asker. Ortalık bir anda dönüştü. Feryatlar, ilgiler, at işlemeleri her yanı sahip. Efehe de bundan da seviyor. Kendine çarpan küçük çakırtaşı onu atından yere dibildi. Can pıraç devletler ortalığı kaldı. Kalabalık bir anda bozgun halini aldı. Herkes canını kurtarma derdine düşmüş. İl de yürümüş, sağa sola saldırmaktaydı. Önüne gelen eziyor, çinliyordu. Böyle bir sahne daha önce asla yaşanmamış. Gökten ölüm yağıyordu. Arkası kesilmeyecekmiş gibi düşen küçük taşlar değdiğini cansız yere seviyordu. Küçük kagalar büyük bir intikam içinde hareket ediyordu. Sanki sırası gelen bırakıveriyordu taşını. Kırlangı sürüsü gittiğinde gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıverdi. ...binlerce kişiden oluşan koca ordu dağılmış yere serilmişti... ...binlerce ceset kızgın çölün üzerinde her yana dağılmış bir şekilde yatıyordu. Can çekişen ve ölmekte olan askerler... ...işledikleri hatanın korkuştuğunu son anlarında idrak edebilmişlerdi. Ebrehe ise olanlara inanamıyormuşçasına açılmış gözleriyle... ...artık bu dünyayla ilişkisini çoktan kesmişti. Zavallı Ebrehe. Savaş bitmiş, Ebrehe'nin ordusu yenilmiş... Güneşte eriyen kar taneleri gibi yok olup gitmişlerdi. Mekkeliler bu hadiseyi hayretler içinde izlediler. Az zaman önce gelinmez bir ordu görünümündeki kalabalık, şimdi acınacak bir halde yerlere serilmiş yatıyor. Bunun Allah'ın açık bir mucizesi olduğunu düşündüler. Allah kendi evini korumuş, ona dokunmak isteyenleri zevih ve akil bir hale sormuş. Mekkeliler evlerine dönüp Kabe'ye gidip Allah'a şükrediler. Bu yıla fil yılıydı ve bu olay yıllarca oldu. Allah'ın Resulü Muhammed bu olaydan 52 gün sonra dünyaya geldi. İşte böyle sevgili çocuklar. Allah haddine aşan zalim Ebreheye ve onun ordusuna böylesine acıklı bir son hazırladı. Pişman olduklarında artık çok geçti. Haklarında hüküm verilmiş ve o hüküm minicik kuşlar vasıtasıyla yerine getirilmişti. Böylece Allah emine ona zarar vermek isteyenlerden korumuştu. Abdülmüttalif'in duası kabul olmuştu. Allah bu hadiseyi Fil Suresi ile Kur'an'da anlatmış. Böylece kıyamete kadar artık unutulmaz bir tarihi anı olarak insanlığın hafızasında yer almıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin Rabbin fil sahiplerine ne yaptı. Onların hilelerini boşa çıkarmadın. Üzerlerine sürü sürü dağ kırlangıçlarını gönderdi. Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Neticede Rabbin onları yenmiş hasıl gibi yapıverdi.